私の ا عبده ورسوله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 カルディステルーム、今日はあ i たの声を聞いています。 Numaralı rivayetteyiz. Konu başlığımız çokça konuşmak, konuşmayı çoğaltmakla alakalı. Evet, 875. Çok konuşmak. İbni Amr şöyle dediği iştirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'nin doğu tarafında iki hatip adam gelip ayakta durarak konuştular. Sonra oturdular. Arkasından Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem Hatibi Sabit ibni Kays kalkıp konuştu. İnsanlar gelen Hatib dedin konuşmalarına hayran kaldılar. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kalkıp insanlara itabine şöyle buyurdu: "Ey insanlar, sözlerinizi normal bir şekilde ifade edin. Çünkü sözü söylü sözü süslemek edebiyat paylaşanlık şeytanandır." Sonra Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem Güzel sözün bir kısmı sihirdir buyurdu. Evet. Konu başlığı olarak kardeşler İmam Bukhari rahimallah çok konuşmak, kesratül kelem, çokça konuşmak adlı bir bab başlığı atıyor. Ve ardından da bu rivayeti İmam Bukhari rahimallah sahihinde de geldiği gibi bu rivayeti getiriyor. Şimdi iki adam geliyor doğu taraftan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hutbe veriyorlar. İnsanlara bir şeyler söylüyorlar. Sonra oturuyorlar ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatibi、e, Thabit İbni Kayıs radıyallahu anhu konuşuyor. Ve insanların yine o ikisinin söylediği söz hoşuna gidiyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor ve diyor ki ey insanlar... Koylu o kavla kom ve burada ne söylenmesi gerekiyorsa onu söyleyin çünkü hadisin devamında da geldiği gibi fa'inma teşqiq al kelamı min al şeytan kardeşler teşqiq al kelam sözü güzelleştirmeye çalışmak ve bunda kendisini zorlamak ve bir bakıma hani tam manasıyla Türkçe karşılığıyla Edebiyat parçalamak、e, ya da lafı eveleip gevlemek gibi etrafında dönüp durmak gibi manalara gelmektedir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ssellem ve böyle bir şey yapmak şeytandandır buyruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ssellem çünkü eğer bir kimse bağıtlı kast ediyorsa ve bağıtını güzenleşip süsleştirip süsleyip Tezin edip insanların önüne sunmak istiyorsa nedir? İşte bu şeytandandır buyuruyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hadisin en sonunda da daha önceki rivayetlerde de geçtiği gibi innel minel beyani le sihra muhakkak ki açıklamada beyanda sihir vardır diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sihirbaz nasıl ki insanların gözlerini buyuruyorsa Aynı şekilde hitap eden kimse de ne yapar? İnsanların direkt aklına hitap ederek istediği gibi yani konuşanın kendisinin istediği gibi o lafı, söylediği sözü anlamasını sağlar. Bu da nedir? Sihirden bir parçadır buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 876- Enes radyallahu anhın şöyle dediği işittilmiştir. Bir adam Ömer radyallahu anhın yanında konuştu ve sözünü çokça uzattı. Bunun üzerine Ömer radyallahu an hitabetlerde çok söz söylemek şeytanın abartılarındandır dedi. Evet. Biraz önceki rivayette de geldiği gibi kardeşler biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam çok konuşma çok konuşan birisi değildi. Çünkü onun konuştuğu ancak わいいいで。 Yeni iş manalar ifade eden az cümlelerle konuşurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve böyle bir sözü şeytana nispet ediyor. Yani lafı çokça geve, eveleyip geve, gevelemek, edebiyat parçalamak, saatlerce oturup konuşmak nedir? İşte bu şeytandandır diyor. Neden? Çünkü içerisine yalan girebilir, batıl girebilir ve insan ne söylediğini ne yapmaz? Omursamaz. Yeter ki konuşsun, yeter ki bir şeyler söylesin. Yeter ki ağzı, dili sürekli dönüp dursun. Ama söylediği söz hak mı, batıl mı ne yapmaz? Hiç umursamaz. Bu da çok konuşmanın getirdiği belalardan, musibetlerden bir tanesidir. İçine yalanda karışır, batılda karışır, ne dediğini bilmez. İşte bu da nedir? Şeytandandır. Çünkü bir rivayette、e, Şeyh Halbani Rahimahullah... biraz önceki rivayeti şahit, tut, şah, şahit olarak diyor ki muhakkak ki Allah Azze ve Cenle tıpkı diyor bir inenin işte dilini、e, dişinin arasında veya ağzında gezdirip durduğu gibi bir kimsenin de diyor bu şekilde dilini gezdirip durmasından yani çokça böyle konuşup edebiyat parçalamasından dolayı Allah ona öfkelenir diyor. Ben bilmiyorum burada ineğin nasıl bir şeyini、e, görmedim sıfatını. Ama hadiste tıpkı diyor ineğin böyle dilini dişlerine、e, gezdirip durduğu gibi sizde öyle yapmayın. Böyle yapan kimseye Allah buğz eder Allah öfkelenir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet、e, 877 Ebu Yezid'den radıyallahu anh'dan İhdu Yezid'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Mescitlerinizde toplanın ve her yer Her ne zaman bir topluluk mescitte toplanırsa Bana haber verir, versinler Sonra bizim mescitimize ilk gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu ve oturdu Bizden bir hatip de şöyle konuştu Hamd öyle bir Allah'a mahsustur ki hamd için onun önünde bir maksat yok ve ötesinde de bir çıkış yok. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızdı ve kalktı. Biz de aramızda birbirimizi eğitim, eğitim, eğitim, ettiğimiz kusurdan dolayı ayıpladık dedi. Bize ilk gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu. da başka bir meclisle gidip orada oturup biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip onun onunla konuştuk sonra bizimle gelip oturmuş olduğu yerde veya ona yakın bir yerde oturdu sonra şöyle buyurdu Hamto Allah'a mahsustur ki dilediği önüne koydu dilediğini önüne koydu yarattı dilediğini de arkasına arkasına bıraktı yaratmadı gerçekten güzel bir sözün bir kısmı sihirdir sonra Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bize bazı şeyler emretti ve bazı şeyler öğretti. Evet burada da tıpkı biraz önceki rivayetlerde olduğu gibi Allahü Aşşu'nü sallallahu aleyhi vesellem、e, mezclerinize toplandığı zaman toplanıldığı toplandığınız zaman bir araya geldiği zaman bana haber verin ki ne yapayım Geleyim size bazı bazı nasihatlarda bulunayım buyuruyor Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam. Sonra bir mecliste oturuyor ve o esnada bir tanesi ne yapıyor? Böyle sözler söylemeye başlıyor yani bir mana edebiyat parçalamaya başlıyor ve Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam oradan sinirli bir şekilde kalkıp gidiyor. Sonra insanlar Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam'ın kızdırdıkları endişesiyle Onun bulundukları yere gidiyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce okuduğumuz kelimelerle Allah'a hamd ediyor ve ondan sonra muhakkak ki beyanda sihir vardır diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı şeyleri emredip bize öğretti diyor sahabe radıyallahu anhum. Evet temenni babı 878 Ayşe radıyallahu anhum şöyle demiştir. Bir gece Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem ve susu kaçtı da keşke ashabından salih bir adam gelseydi de beni bu gece gözetleyip bekleseydi buyurdu. O esnada bir silah sesi duyduk. Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem kim or buyurdu? Sad cevabı verildi. Sad dedi ki, ey Allah'ın Rasulü, ben senin için nöbet tutmaya geldim. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Öyle ki horlamalarını işittik. Evet. Şimdi temenni etme、e, burada rivayette bir gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi ki savaşın olduğu düşman saldırısından korkulduğu bir korkulduğu bir、e, zamanda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi uyku tutmuyor çadırında ve bunun üzerine diyor ki keşke sahabemden ki buradaki keşke temenni manasındadır. Temenni ediyor. Keşke sah sahabimden salih bir kimse, iyi bir kimse gelse de beni ne yapsa korusa diyor Allah Rasulü. Salallahu Aleyhi Vessellem. O esnada bir kılıç sesi duyuluyor. Kim o dediğinde saat benim ey Allah'ın Rasulü buyuruyor. Ondan sonra diyor ki, ey Allah'ın Rasulü, ben seni korumaya geldim. Şimdi kardeşler, bununla alakalı、e, alimlerimiz diyor ki. Yani neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir temennide bulunuyor? Bu、e, Maide Suresi 67. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Muhakkak ki Allah seni insanlardan korur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimseden, hiçbir sahabesinden kendisini korumasını istemiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi bu ayetini indirerek ne yapıyor? Korejacağını kendi tekelifi altında olduğunu haber veriyor Allah Subhanahu ve Teala. Daha sonra tabii ki Saad Radıyallahu anhu'nun faziletleri ile alakalı rivayetlerden bir tanesi Sahih Müslim'de gelen bir rivayette diyor ki Saad Radıyallahu anhu diyor içimde Allah Rasulü sallallahu alaihi vesellem'e bir şey gelir, başına bir şey gelir korkusuyla dörd hemen Allah Rasulü sallallahu alaihi vesellem'in yanına gittim ve ey Allahım Rasulü seni koruyayım dedim ve Allah Rasulü sallam bunu kabul etti, sonra uyudu öyle ki diyor Allah Rasulü sallallahu alaihi vesellem'in biz diyor ne yaptık ee, horlama sesini duyduk diyor radyallaahu anhum Allah Rasulü sallallahu aleyhi Vessellem'in. Burada kardeşlerim, Sadr adi Allahu anhu、e, gelen rivayette ona ne yapıyor? Du'a ediyor. Bu da kendisine hayır yapan kimseye karşı du'a edilmesine edilmesi gerektiğine karşı ne vardır、e, bir delil vardır ki yine burada Allah Azze ve Celle'e tevekkül etmek sebeplere Sarılmayı, terk etmeyi ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü tevekkül nedir? Kalp amellerinden、e, bir tanesidir. Diğeri ise bedenin amelidir kardeşlerim. Zaten tevekkülün aslı nedir? Bütün sebeplere sarıldıktan sonra işin akıbetini Allah Azze ve Celle'ye bırakmaktır. Evet. 879 Bir kimseye bir şeye bir ata bu denir. Annesi küçük bir maden söndürücü dedi. Şüphelenirse, meydana getirdiği insanlara tecirdedir. Düşüren bir korku oldu da kasıtlı saldıra hale getirilir. Korkuyu sebep alan görüntünün düşman sesi olup olmazını araştırmak üzere bu ebu salkanın adını emanet olarak aldı. Bu arada menduk adı verilmiştir. Peygamber bu ata bindi. Dönünce şöyle buyurdu. Hiçbir şey görmedik. Korkulacak bir teklifi yok. Gerçek şükür ki bu at atıp deniz gibi bulduk. Evet. Allah razı olsun. Evet. Kardeşlerim Allah'ın Resulü Medine'de bulunduğu bir sırada tabi her zaman düşman saldırma korkusu içerisinde Medine ehli Ve o esnada da öyle bir zaman Medine'ye her an düşman saldırabilir ve hemen Medine'nin、e, ormanlık alanında dış tarafından belli sesler gelir geliyor, insanlar toplanıyor ama gitmeye de cesaret edemiyorlar. O esnada karşıdan yani sesin geldiği taraftan Allah Resulü Salallahu Aleyhi Vesselam'in geldiğini görüyorlar, Yal,、e, ata binmiş. Ee, üzerinde atın üzerinde herhangi bir eğer falan yok ve Allah Resulü salallahu alaihi vesellem geliyor ve sahabesini teskin ederek hiçbir şey yok yani herhangi bir düşman korkusu yok sadece şu anda diyor bindiğim atın ki Abu Talha、e, radıyallahu anhunun atı normalde çok yavaş yani hızlı gidemeyen bir at Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece diyor düşmandan, korku, düşmandan korkulacak bir şey yok. Ama diyor biz bu atı bir deniz gibi bulduk diyor. Şimdi kardeşler bir önceki dersimizde muhtemel bazı şeylerden bahsetmiştik. Adam bir şey söyler ama aslında ne yapmaz onu kastetmez. Yani atın deniz olması nedir kabul edilir yani makbul bir şey değildir. Ama Allah aslında diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla neyi kast etmiştir? Onun gerçekten çok hızlı bir at olduğunu、e, söylemiştir ki burada da、e, bu tür şeylerde tarif denilen yani sözü söylemek ama bunun dışında muhalifinde bir şeyi kast etmek nedir? Aslında、e, yasaklanmış bir şeydir ama hak、e, olan şeyde herhangi bir sakınca yoktur ama hakkı iptal etmek ise ne yapmıştır?、E, caiz görünmemiştir. Allah Rasulü Salallahualeyhi Vessellem bunu yasaklamıştır. Rıvaiyete baktığımız zaman Allah Rasulü Salallahualeyhi Vessellem'in şecatini,、e, korkusuzluğunu, cihat meydanında her zaman en önde ve atılgan bir şekilde olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi kardeşlerim. Ki savaşlarda hele birinde Allah Rasulü Salallahualeyhi Vessellem Atının üzerinde düşmana karşı hücum etmek istiyor. Sahabe diyor ki biz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin atını zor tutuyorduk. Yani düşmanın üzerine gidip de helak olmasın, öldürülmesin diyerekten. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şecaatiyle, kuvvetiyle, korkusuzluğuyla ne yapmıştır?、E, düşmanın üzerine atılmıştır. Burada insanlar sesin geldiği yere gitmekten korkarken,、e, çekinirken atılırlar. Allah Rasulü sünem gitmiş hatta ne yapıyor oradan geri dönüyor bile yani hiç korkmayın düşmandan ne, ne, ne nedir yani sadece düşmanla alakalı bir şey yok ama biz sadece atı、e, bir deniz olarak görürük diyor. Evet 880'ini okuyalım kardeşler. Hatalı konuşmadan dolayı doğmeyin. Nafi rabbil ahlak şöyle demiş. İbni Omar hatalı konuştuğu için olduğunu döverdi. Evet bu silke. Silke? Evet İbni Omar, rədiyyallahu anhuma çocuğunu terbiye ederken konuşurken fushada、e, yaptığı kelamından dolayı konuştuğu sözden dolayı ne yapardı? Onu <gülüyor> döverdi. <gülüyor> ki burada İbnü Ömer radıyallahu anhuma'nın dile verdiği fasih dile verdiği、e, önemin ve yine din konusunda İbnü Ömer radıyallahu anhuma'nın gayretini ne yapıyor gösteren、e, rivayetlerden bir tanesi ki burada da kendi çocuklarını ve onların maslahatlarını düşündüğünü gösteren rivayetlerden bir tanesi kardeşlerin bazen kişinin anne ve babanın çocuğuna gösterdiği merhamet Ne yapabilir bazen o çocuğa zarar verebilir ama terbiye amaçlı içinde bulunduğu durumu da düzeltebilmesi için düzeltmesi için terbiye amaçlı dövmekte herhangi bir sakıncası yoktur. Dilvihaette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunuz yedi yaşına geldiği zaman ona namaz emredin on yaşına geldiğinde hala kılmıyorsa onu dövün buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu bir tarafını kırın morartın manasında değil yani edep e, edeplendirme、e, kastıyla değil o da değil <gülüyor> yani edeplendirme kastıyla dövme de şey bir、e, sakınca yoktur bu sifir o çocuğun maslahati içindir kardeşlerim ve gerçekten hani baba namaza kalkar sabah namazına çocuğuna kıyamaz ama işte uyusun şey yapsın işte onun o merhameti çocuğa ne yapar Aslında zarardır kardeşlerim. Yani o merhamet çocuğa fayda vermez kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. 881 zayıf. İyi ki zayıf. Fazla değil. Evet. 882. Kişinin、e, hak olmadığını kastedelim. Rensan okudun? Değildir demesi okudum. Bir daha oku şey. Kişinin hak olmadığını kastederek, o bir şey değildir demesi. Evet, 8.80'lik, evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, eşi Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. İnsanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, kâhinler hakkında soru sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlara, onlar bir şey değildir, buyurdu. Ancak onlar, ey Allah'ın Resulü, ...onlar bir şey söylüyorlar ve... ...söyledikleri gibi çıkıyor... ...dediler.、Onun、üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurdu. O sözler şeytanın alıp ezberlediği... ...ve tavuğun... ...gıdaklaması gibi... ...dostlarının kulaklarına... ...fısıldadığı bir sözdür. Fakat o... ...kahinler o doğru söze... ...yüzden fazla yalan karıştırırlar. Evet... Sahih Bukhari'de gelen bir、e, rivayet. Kardeşlerim cahiliye döneminde biliyorsunuz birçok kimseler vardı. Bunlardan bir tanesi de ve hala mevcut günümüzde ki Allah'u alem kıyamete kadar da mevcut olacak kahin dediğinden veya müneccim denilen güya işte kainattaki bazı yıldızlara, olaylara bakarak gelecekten haber verdiğini iddia eden kimseler mevcut ki o zaman da Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem'e bu soru soruluyor. Diyorlar ki, Ey Allah'ın Rasulü, kahinden hakkında ne dersin? Bu nüzene Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem, ney su bir şeyin ve onların bir hak ifade etmediğini bildiriyor. Yani onlar hak üzere değildir söyledikleri hak söz değildir. Bu nüzene sahabe diyor ki, ama ey Allah'ın Rasulü, onlar Bazen hakikaten isabet ediyorlar. Yani söyledikleri sözler, geleceğe dair söyledikleri sözler ne yapıyor? Doğru çıkıyor. Şimdi burada kardeşlerim、e, bu tür kimseler yani kahin denilen ya da müneccim denilen insanlar eğer geçmişle alakalı bir haber veriyorlarsa kesinlikle bu meselede ne yaparlar? Cinleri kullanırlar. Yani kaybedilmiş bir şey veya vesaire yapıyorlar. Ne yapmışlardır? O konuda cinleri kullanırlar. Asıl mesele ise yani sahabenin sorduğu, ey Allah'ın Resulü, onlar gelecekle alakalı söyledikleri sözlerde bazıları doğru çıkıyor sözüne ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu diyor şeytanın, haktan söylediği söz, şeytanın bir kapmasıdır. Bununla alakalı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eee Gelen e, rivayette e, yani şeytanın kapması nasıldır diye soru, e, sorusunda e, gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki muhakkak ki diyor menekler bulutlara kadar inerler diyor. Sonra gökyüzünde hükme bağlanmış meseleleri aralarında konuşurlar ve işte o anda şeytan diyor onlardan kulak hırsızlığı yapar ve onlardan bazı sözleri ne yapar? Duyar daha sonra kahinlere gelir ve onlara da diyor yüz tane、e, yalan ekleyerek ne yaparlar o kahinlerde o sözü alırlar gelen rivayette. Sahih-i Müslim'de gelen rivayette ise Allah Resulü Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette、e, bizler diyor otururken birdenbire diyor bir yıldız kaydı diyor sahabe. Ve bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizler cahiliye dönemindeyken yani İslam olmadan önce böyle bir duruma ne derdiniz? Yani yıldız kaydığı zaman ne derdiniz? Bilmiyorum bugün dahi zamanımızda bazı yıldız kaydığında ne diyorlar işte bir dilek tut falan. Öldü mü diyorlar? Dilek tut falan demiyorlar mı? Öldü mü diyorlar? Dilek, Dilek tut diyorlar. Demek ki cahiliye şeyinden kalan şeyler. Böyle bir durumda diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey öğretecek. Böyle bir durumda siz ne derdiniz diyor. Bunun üzerine diyorlar ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bizler eğer bir yıldız kaydında derdik ki bu gece çok büyük birisi doğdu. Yani büyük bir adam olacak birisi doğdu. Ya da büyük bir kimse doğdu. öldü derdiktir. Bunun üzerine diyor ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve səlem muhakkak ki o yıldızın kayması ateş saçarak bir kimsenin ölümü ya da doğumuyla ne yapmaz o yıldız kaymaz diyor. Fakat Allah hazire ve celle bir şeyi emrettiği zaman hükm'e bağladığı zaman arşı taşıyan menekler Allah hazire ve celleyi tesbih eder. Sonra Ondan sonra gelen gök ehli melekler tesbih eder. Hatta bu tesbih diyor. Dünya semasına kadar ulaşır. Sonra ondan sonraki gelenler der ki Rabbiniz ne dedi? Derler ki işte Rabbimiz şunu şunu dedi diyerek ne yaparlar? Onlara haber verirler. Ve gök ehli birbirine bunu ne yaparlar? Haber verirler. Bu esnada、e, cin Onlardan ne yapar? Kulak hırsızlığı yapar. Ondan sonra dostlarına bunu vahyeder. Ve onlar da gelirler. Ne yaparlar? Bunun üzerine yalanlar, batıllar, yüz tane yüzden fazla daha şey söyleyerek, yalan söyleyerek ne yaparlar? İnsanlara aktarırlar. Sadece ve sadece o duyduğu söz hak ama onun üzerine yüz tane ne yaparlar? Yalan, yüzden fazla yaparlar. Yalan söylerler. İşte bu nedir? O kahinlerin arada bir de olsa sak söz söyledikleri, işte bu kulak hırsızlığından meydana gelen sözdür kardeşler. Her halükarda kahin nedir? İslam'ın öldürülmesini emrettiği insanlardan bir tanesi. Evet. Ee, 883 tarihde sözler. Ines bin Manik şöyle demiştir: Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem bir yolcuyu seyrediyor. Devre sürücüsü, enceşe denameleriyle hızlı bir şekilde devreleri götürüyordu. Vedame, sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol, enceşe. Şişeleri incitmekten sakın buyurdu. Şişeleri kırmayın. Yumuşak ol. <gülüyor> evet. Ee, bir gün Allah Resulü Salallahu Alaihi Vessellem bir yolculuğunda ve kardeşlerim Allah Resulü Salallahu Alaihi Vessellem'in adeti bir yolculuğa çıkacağı zaman、e, hanımlar arasında kural çeker ve ha,、e, kural hangi hanımla çıktıysa onu yolculuğunda beraberinde götürürdü ve şey içerisinde yolculuk esnasında ence şey isimde bir、e, kişi köle olabilir veya bir görevli Devleri sürmekle görevli kimse ada encese ne yapıyor? Söylediği namelerle devleri galayaana getirip daha hızlı yürümelerini sağlıyor. Demek ki böyle bir şey varmış develerde. Bilmiyorum başka hayvanlarda var mı? Evet. Daha sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve ssellem orada tabi develerin üstünde şeylerin içerisinde belli bir、e, yapılmış dışarı kapalı hörgüçlerin üzerinde kadınlar oturmakta dışarını göremeyeceği bir şekilde. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol ey、e、enceşe、e、cam şişelere ne yapma zarar verme yumuşak ol. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte kadınların bünyelerinin zayıflığı veya hassaslığı ve、e, latifliğine ne yapmıştır kadınları şişelere cam şişelere benzetmiş ve onlara da yumuşak davranılması yani、e, gerektiğini söylüyor burada da Allah Rasulü salallahu aleyhi ve sallam、e, tarit dediğim tarit dediğimiz bu、e, sanatı ne yapıyor orada kullanıyor Allah Rasulü salallahu aleyhi ve sallam yani tarit aslında、e, Bir şey söyleyip ne yapmak başka bir şey kastetmek. Biraz önceki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin atı bahır yani deniz olarak、e, kastetmesi gibi. 884 İbni Ömer babası Hazreti Ömer'den anlatarak demiştir ki Babam şöyle dedi kişinin her duyduğunu anlatması ona yalan olarak yeter. Raviyel Hasen bin Ömer şöyle dedi Tarizli sözler Müslümanı yalandan korumaya yeterli değil midir? Evet, o diğer bir rivayet de ama beraber mi alınmış? On bir daha o ikinci? Kişinin her duyduğundan nasıl ona yalan olarak geçer? Ravi El Hasem Binomer şöyle dedi: Tarizli sözler Müslümanı yalandan korumaya yeterli değil midir? Evet. Şöyle yapmış. Sesinde onun tekrar sesi bir şeyin aynısı var. Tam, benim ikisi de 884 olarak almış. Tamam. Sıkıntı değil. Evet kardeşlerim. Ee, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve səllem bu rivayette, amar radıyallahu anhudan gelen rivayette bir kimsenin diyor her duyduğunun söylemesi veya aktarması ona yalan olarak yeter diyor Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve səllem. Burada Dinin en büyük afetlerinden bir tanesini bahsediyor Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam ki buna da kardeşlerim insan doğru sözü de duyabilir yanlış yalan sözü de duyabilir ve hiçbir kasıt olmaksızın ne yapabilir o yalan sözü veya doğru zannettiği yalan sözü aktararak onun、e, yayılmasında ne yapabilir? yardımcı olabilir, yardım etmiş olabilir. Bu da kendisi için bir yalan olarak yeter buyuruyor Allah Resulu Sallallahu Aleyhi ve Selleme. Ve yine rivayetin devamında ve diyor insanın diyor bir Müslümanın yalandan diyor kurtulabilmesi için yani veya yalandan kendini kurtarabilmesi için taariz olun denilen şey Yani bir şeyi muhtemel söylemek ve başka bir şeyi kastetmek onun için yeterli değil midir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada da kardeşlerim kadisin başında geçtiği gibi kişinin diyor her duyduğunu söylemesi yalan olarak kişiye yeter. Ve bir rivayette kardeşlerim dilin afetiyle alakalı çünkü gerçekten önemli bir rivayet bir insan diyor. Hiç umursamadığı halde, hiç değer vermediği halde bir kelime söyler diyor. Bir söz söyler. Ve o söz Allah Azze ve Celle'nin öfkesine kazandırır, öfkelendirir. Ve onun yüzünden diyor ne yapar? Allah onu cehenneme atar diyor. Sonra insan hiç umursamadığı halde yine bir söz söyler diyor. O söz diyor Allah'ın hoşuna gider de o da ne yapar? Kişiyi cennete koyar diyor. Ve yine bir rivayette. Ey Allah'ın Resulü insan diyor söylediği sözden、e, cehenneme atılır mı veya sorguya çekilir mi? Kişi diyor cehenneme atan bu dilden başkası değil midir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında kardeşlerim öğüt alabilen bir kimse için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun demesi、e, sussun sözü.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 ラらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら وآخر دعوانا أن ららららら لله رب العالمين